Suratul Mumtahina Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyuhallezine La tettekhidu aduhi ve aduvakum Euliyaa tulkuun eyleyhim Tulkuun eyleyhim bil mewedde Wa qad keferu bima jaaakum وَقَالُوا كَفَرُوا بِمَا جَاءَ كُنَّا مِنَ الْخَطِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا ey iman edenler benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanları kendinize dostlar edinmeyin. Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle kendilerine savaş hazırlıklarınıza dair haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size haktan geleni gerçekten inkar etmişlerdir. Unuttunuz mu ki Rabbiniz olan Allah'a iman etmenizden dolayı peygamberi ve hususan sizi Mekke'den çıkarıyorlardı. Eğer... Benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için çıktıysanız onları dost edinmeyin. Ama siz içinizde onlara duyduğunuz muhabbeti gizliyorsunuz. Onlara muhabbet de sır veriyorsunuz. Halbuki ben gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da en iyi bilenim. Artık kim bunu yaparsa o takdirde gerçekten yolun ortasında sapıtmış olur. Eyy asfa fikum onlar sizi ele geçirirlerse Size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve kafir olmanızı arzu ederler. beynekum, ta'malun Elbette. Kıyamet günü ne akrabalarınız ne de evlatlarınız size asla fayda vermeyecek. Allah o gün aranızı ayıracaktır. Ve Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. Kad lekum fi İbrahim إذ قالوا لقومهم إن غرائكم ومن ما تعبدون ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابيننا وبينكم العداوة والبغضاء, العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتات منهم بلان وحدهم إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم اليادين لا استغفرن لك وما أم لك وما مِنَ لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani kavimlerine şöyle demişlerdi, doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarımızdan uzak kimseleriz. Sizi batıl dinimizi inkar ettik. Artık siz tek olarak Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. Ancak İbrahim'in iman etmemiş babasına olan şu sözü müstesna. Allah'tan senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeye bir hidayet ve mağfirete malik değilim. Ve onlar şöyle dua ettiler. Rabbimiz ancak sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbenâ Rabbimiz bizi inkar edenler için bir imtihan vesilesi kılma. Onları bize musallat etme. Rabbimiz bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki aziz, kudreti daima üstün gelen ve hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةُ لِي مَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَدَوَ الْلَفَ اِنَّ Allahu Andolsun ki onlarda İbrahim ve beraberindekilerde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman kimseler için güzel bir örnek vardır. Bununla beraber kim yüz çevirirse, artık şüphesiz ki gani hiçbir şeye muhtaç olmayan Hamid, hamd edilmeye yegane layık olan, ancak Allah'tır. binal kullu, binal kullu, binal kullu, binal kullu, binal kullu, binal kullu, binal kullu, binal kullu, binal Allah binal Buna hakkıyla gücü yetendir. Ve Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. La <gülüyor> min husufu ilehim inallah yahibbu'l mutasitin Allah din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı adil davranmaktan sizi yasaklamaz şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever inna ma yanma diyarikum Allah sizi ancak din hususunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselere dostluk etmekten men eder. Artık kim onlara dostluk ederse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ya eyyühellezine menü idâce. مهاجرات, مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهم مؤمنات فلا ترجعوهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا وآتون ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تكحون إذا أتيتم إذا أتيتم نأذورهم ولا تمسكوا بعص من كوفل وسألوا ما Ey iman edenler, mümin kadınlar, hicret etmiş kimseler olarak size geldikleri zaman artık imanları hususunda onları imtihan edin. Allah, ''Onların imtihana tabi tutulan kadınların imanlarını daha iyi bilendir. Böylece onların mümin kadınlar olduklarını bilir de kanaat ederseniz artık onları kafirlere geri döndürmeyin. Ne bunlar onlara helaldir ne de onlar bunlara helal olurlar. O müşrik kocaların sarf ettiklerini bu kadınlara verdikleri mehirleri de kendilerine geri verin. Bununla birlikte kendilerine anlaşarak ayrıca mehirlerini verdiğiniz takdirde onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Hem kafir kadınların ismetlerini, nikah akitlerini tutmayın. Sarf ettiğinizi, verdiğiniz mehri de geri isteyin. Ve o kafirler de hicret eden mümin kadınlara sarf ettiklerini geri istesinler. Size Allah'ın hükmü budur. Aranızda böyle hüküm veriyor çünkü Allah alim her şeyi bilendir hakim her işi hikmetli olandır ve in fe ta min azvacikum ileyke fal fa aqabtum fa aqabtum fa atullezine ذهبت ازواجهم مثل واتقوا الله الذي ve eğer dinden çıkarak sizi terk eden zevcelerinizin mehirinden kafirlere bir şey geçer ve onlar mehirlerinizi size geri vermezler de onları savaşta takip eder ve onlardan ganimet alırsanız, o takdirde zevceleri gitmiş olanlara ganimetten saraf ettikleri mehir kadar verin. Ve o Allah'tan sakının ki siz ona iman eden kimselersiniz. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك عليك ينذ hey, بون Mümin kadınlar sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını hiçbir tarzda öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, başkasına ait bir çocuğu kendi kocasına isnat etmemeleri... Ve bir iyilik işlemekte, sana isyan etmemeleri üzerine, sana biat ederek geldikleri zaman, artık biatlerini kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Yaa iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kaderini Allah'ın ''Yahudileri dost edinmeyin. Gerçekten onlar kafirlerin kabir ehlinden, ölülerin dirilmesinden ümitlerini kestiği gibi ahiretten ümitlerini kesmişlerdir.''